Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Goncanın dikeni Bülbülün zarı Şu karşı dağların kaçıncı Karı Bir daha görmek yok geçen baharı Ömür yaprak yaprak Döküldü gitti diyor şair Bir bebek Kundaktaki o güzel yavru nereden bilebilir koca bir yolculuğa çıktığını İki istikamete olan bir istasyonda gibiyiz bir yerden biniyor ve tek bir yere doğru gidiyoruz hani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz öteden beri ifade edilen bir tanım üç günlük dünya gerçekten üç gün dünya üç gün neden dün Bugün ve yarın. Dün malumunuz geçti. Geri getirmek asla mümkün olmuyor. Yarının da gelme ihtimalini şu an bilemiyoruz. Bizim için garanti değil. O halde zaman bu zaman. Bugünü iyi değerlendirmek zamanı. Günler geçiyor. Ömür sermayesi. Tring, tring, tring. Bitiyor. Her saniye ile bir sermayeden daha gidiyor. Ya bu ömür sermayesini iyi kullanır, kâra geçeriz veya en azından sermayeyi kurtarır, yani imanla ölürüz. Öteki şık, Allahu Teala'ya sığınırız. Yahut bu ömür sermayesini kötüye kullanır, neuzubillah imanı kaybederiz. Kardeşlerim, nehir kenarında yaşlı bir adam dalgın dalgın hızla akan suya bakıyordu. Aklından acaba neler geçiyor? Bunu merak etmiş olmalı ki genç bir adam yaklaştı adama. Amca dedi hayırdır ya çok dalmışsın neye bakıyorsun? İhtiyar adam içini çekti. Akan ömrüme bakıyorum evladım akan ömrüme. Aynen öyle. Günler, geceler birbirini kovalarken olayların akışına kapılıp günlük dertlerin arasında boğulup gidiyoruz. Sanki kasamızda kocaman bir ömür var. Bize 100-150 yıl yaşayacağımızın garantisi verilmiş gibi bitmeyecek bir ömrü yaşıyormuş gibi kendi dünyamızda koşturup duruyoruz. Aslında geçen günler hatta saatlerle beraber ömrümüzün de geçtiğini çoğu zaman düşünemiyoruz. Bazen ölümle ilgili o kadar garip laflar ediyoruz ki. Şu ömrün sonu olan ölüm bizim için o kadar basit ki. Falan kişi kanseri yendi. Filanca sağlığına dikkat etti düzenli spor yaptığı için bilmem kaç sene yaşadı. İşte bir muhabir soruyor, bu kadar uzun yaşamanızın sırrı nedir diye bir dedeye. Ne kadar garip. Yani Allahu Teala, eceli gelmediği için emir vermedi ve canını almadı. Azrail aleyhisselam'a henüz o kişinin ismi gitmedi. Böyle denmiyor. Kanseri yendi diyor. O kadar ilginç ki hayatı boyunca sağlıklı beslenen şu şu şu yiyecekler hasta yapıyor, insanı kötü hastalıklara düçar ediyor diyen insanların noktası virgülüne her şeyine uyan bir insanda hasta oluyor ve ölüyor. Doğrusu nedir? Yaşamadı, yaşatıldı. Doğrusu nedir? Kanseri yendi değil. Allahu Teala şifasını buyurdu. Elbette ki bir insanın moralinin hastayken dikkatli olması lazım, yüksek olması lazım veya bir insan yediklerine, içtiklerine dikkat ederse elbette dünyada bunun da faydasını görecek. Bunda bir sıkıntı yok. Ama her şeyi verenin Allahu Teala olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birçok vesilelere başvurdu diyelim bir kişi, Allahu Teala da ona uzun ömür verdi gibi her kelimemizde gelecekle ilgili sebepler konuşulduğu zaman mutlaka Rabbimizin ismi geçecek. Böyle cümleler kurmamız lazım. Şifayı da veren, her şeyin gerçek amili, her lahza yaşatan Allah Celle Celalhu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, ömür ezanla namaz arası kadar. Yani bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen o, Küçücük bir zaman dilimi ki bazen bize hiç geçmiyormuş gibi görünse de çocukluğumuzda buna ömür diyoruz. Bu ömrü tamamlayan her varlığın yaşamı sona eriyor. Hayvanlarda, bitkilerde, insanlarda da böyle. Ecel kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ölüm anlamına geliyor. Yani ölüm zamanı, ömrün nihayete erdiği, bittiği zaman gibi kullanıyor. Nasıl ki... Her senenin sonunda yeni takvimler basılır... Duvarlara asılır... Namaz saatlerine bakarız... Arka tarafta bugün tarihte ne olmuş veya... Dualarda neler varmış... Kız çocuğu ismi, erkek çocuğu ismi ne olabilir... Güneş... Efendim... Ne zaman batıyor gibi gibi... Şu takvim yaprakları var ya... Her gün kopardığımız... İşte... O duvara astığımız takvim yapraklarından bir yaprağı da bizim için koparıyoruz aslında. Bize kaç sayfa ömür verilmiş? Düşünün bir senede 365 gün olduğuna göre 365 sayfa var. Diyelim ki ömrümüz 50 yaşına kadar devam edecek. 50 sene bir çarpalım bakalım çarp 365. O kadar sayfamız olduğunu düşünelim. ...hemen dışarıdan baktığımız zaman... ...vay be ne kadar ben uzun ömürlü yaşayacağım... ...hiç öyle düşünmeyin... ...hiç... ...uzaklara gitmeye gerek yok... ...bundan beş sene önce neredeydiniz... ...kaç yaşındaydınız... ...çok uzak mı geliyor size... ...beş sene önceki hali ve hareketleriniz... ...dün gibi geliyor... İşte öyle gelecek... ...o kocaman takvim yaprakları... ...tükenmiş senenin sonu gelmiş diyoruz. İşte o biten takdimin yerine, nasıl yenisini asıyorsak, bu bizi biraz düşündürmeli. Kopan o her takvim yaprağıyla birlikte, ömrümüzden o kaç bin sayfamız varsa bilemiyoruz, bir sayfa daha tüketiyoruz. Ve geri gelmemek üzere. Bazen düşünüyorum da, Eskisi kadar kullanılmıyor ama kullanmaya devam edenler için söylüyorum. O duvardaki takvim yapraklarının tükenişinden haberimiz oluyor ama kendi ömrümüzün hızla aktığından, gün be gün ölüme doğru yaklaştığımızdan haberimiz olmuyor. Biliyoruz bir gün öleceğimizi. Sakalımızın, saçımızın ağarmasından, belimizin bükülmesinden anlıyoruz. Çoluk çocuğumuzun artık büyüdüğünden etrafımızdaki insanların bize daha önce abi demediğini yavaş yavaş abi, amca, abla, teyze demeye başladığını görüyor ama o takvime baktığımız gözle bakmıyoruz. Duvardaki o takvim yaprakları azaldı. Aralık ayına geldik diyelim. 20-30 sayfa kaldı. Takvimi yenilediğimiz gibi, ömrümüzü yenileme imkanımız var mı yok, uzatabilme imkanımız var mı yok. İşte böyle bir hayattayız. Ömür böyle arkadaşlar. Ve bir hayat yolcusu için, bu yolculuğun bittiği andır ölüm. Yeni bir hayatın, gerçek hayatın başlangıcıdır. Ve hiç kimse yeryüzünde, ecelinden fazlasını yerine getirememiştir. Ölüme engel yok. Koca koca depremler oluyor biliyorsunuz. Allahu Teala muhafaza buyursun. Amin. Öyle olaylar yaşadık ki Marmara depremi vardı biliyorsunuz. Marmara depreminin şu zamanda olacağı, şu kadar şiddetinde olacağını kimse tahmin edemiyordu. Yeni depremlerde böyle oldu. Sadece uzun uzadıya şu vakitlerde olabilir dendi. Ne oldu o Marmara depreminde? Herkes bir plan yaptı kendince. Deprem olacağını bilmiyordu çünkü. Kimisi nişanlısıyla son hazırlıkları yapacaktı. Ailesinden bir iki kişi daha gelecekti. Çarşıya çıkacaklardı. Eşyalar alınacaktı. Koridora nasıl bir yolluk alınmalıydı veya hangi marka olmalıydı çatallar, bıçaklar, kaşıklar. Bunun programı vardı. Yine o Marmara depreminden birkaç saat öncesinde, gece olmuştu deprem biliyorsunuz, sabaha kalktığım zaman ilk işim camiye gitmek. Tevbe ediyorum diye yatan insanlar vardı. Kimisi normal, standart, işine gidecekti, gelecekti, herhangi bir planı yoktu. Kimisi artık son günüm dedi bu iş yerinde, daha rahat bir hayat yaşayacağım. Öteki tamam dedi ya, çok yoruldum. Bu son günüm. Ertesi gün kalktığında işe gidecekti ve artık emekli olacaktı. Hepsinin hayalleri vardı. Ancak hepsi saat 03 gibi beklemedikleri bir hadiseyle karşılaştılar, uyandılar. O Marmara depreminde bir kısmı evinin enkazı altında kalıp hiç uyanamadı. Kimisi, koşmak veya tatile gitmek istiyordu. Ayakları o kadar derinde ve üzerinde o kadar çok yük vardı ki keserek çıkarmak zorunda kaldılar. Hayatı boyunca yürüyemedi. Kimi böyle olur. Kimisi aklının ucundan bile geçmezken bir sel felaketi olur. Kimisi ya kırk yılın başında şöyle bir dağa çıkalım der. Ayağa kayar dağdan düşer. Kimisi Şöyle kartopu oynayalım der, oraya çıkarken araba yuvarlanır. Kimisi her birimizin şu anda duyduğumuz zaman korktuğu o hastalıklara kapılır. Kimisi küçük bir hastalık gibi görünen gripten hayatını kaybeder. Kimisi delirir, kimisi yanlış bir evlilik yaptığını düşünür, boşanır. Kimisi çoluk çocuğuyla imtihan edilir. Yani bunların hepsi daha fazlası da aklınıza neyi getirirseniz getirin. O günün ertesi günü değil de bir önceki günündeki planlar, programlar neyse bizim için de aynıdır. O ilk örnek vermeye başladığım Marmara depreminde, on binlerce insanın vefat ettiği depremde, sel felaketlerinde, yangında, çığ düşmesinde efendim hastalıklarda bir gün önce mesela bilmiyor insan bir gün sonra bir trafik kazası geçirecek, düğün konvoyları var, hep onlar kaza yapar dikkatinizi çekti mi bilmiyorum veya cenazeye gidilir mesela, cenaz yolunda kaza, hep bu haberlere rastlarız demek istediğim şu bir an evveli biz yaşıyoruz şu anda bundan bir saat sonra başımıza ne geleceğini, neyle imtihan olacağımızı bilmiyoruz ama hep Aynı yere geliyoruz. Deprem, sel, yangın, kalp krizi, beyin kanaması, vücuttaki ağır hastalıklar, öldürülmek, ne derseniz deyin. Bunlar ölüm sebepleriydi. Bizim sebebimizin ne olacağını ve ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. İşte böyle bir yolcuyuz biz. Bu koca dünya, üzerine şiirlerin, türkülerin yakıldığı, okunduğu dünya bu. Böyle bir dünya. İnsanlar bütün bu saydıklarımıza kader der, doğrudur. Bela ve musibetten uzak yaşananları çoğu zaman bazıları da tesadüf görür. Yalnızca felaketler tabii görülür. Diğerleri çok fazla görülmez. Mesela şurada deprem oldu, 30 bin kişi öldü denir. Ama bugün bir kalp krizi geçirdiği zaman insan... Kale bile alınmaz. Sadece ailesi onu bilir. Onun acısını yaşar. Halbuki hepsi aynı yere gidiyordur. Felaketlerin olmasını takdir eden Allahü Teala, Celle Celalı olduğu gibi olmamasını veya tam olacaktı, bunun engellenmesini takdir eden de Allahü Teala'dır. Böyle çok şey yaşanmadı mı dünyada? Kendimiz belki bunu tecrübe etmedik. Ama ya medyada izledik, gördük, okuduk veya arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan dinledik. Şu cümle, kritik cümle şu. Tam son anda veya ölecekken veya buradan düşecekken son saniyede diye başlayan cümleler. Karşıdan karşıya geçiyordu, arabanın altında kalacaktı, kurtuldu. Örnekler verdim ya size işte kanseri yendi gibi. Üç saniye sonra şunu şunu yapmasaydı şey yapsaydı mesela işte o patlamada o da ölecekti kurtuldu gibi. Yani insanların veya hangi sebepler varsa onların onu öldürmediği eğer öldüyse de onlardan dolayı öldüğü aktarılıyor. Allahü Teala'nın iradesi ve kudreti konuşulmuyor. Halbuki biz yolcuyuz. Bizim bugün olmasa yarın yarın olmasa bir başka gün öleceğimiz garanti. Ama bize şeytanın unutturduğu nefsimizin de maalesef bu konuda ona ortaklık yaptığı bir durum var. Madem ölümlüyüm nasıl öleceğimi bilmiyorum. Her nefes alışımda aslında ben daha fazla ölüme yaklaşıyorum. Ama ölümü gündemime almamak, ölümle konuşmamak, Onunla, efendim, hem hali olmamak, aklıma gelmemesi için, duymamak için elimden geleni yapıyorum. Nasıl ama bu? Hani koyun vardır, koyunlar birazdan kesilecekler kurban bayramında. Numara vermişlerdir onlara, hadi bakalım sen bir, iki, beşinci, onuncu bilmem ne diye. Sıra gelecek zaten biliyor yani, birazdan sıra ona gelecek o koyun nasıl hala otlamaya devam ediyor mesela, görmüşsünüzdür. Umurunda değil o, görmüyor çünkü yani, hayvan. Lakin biz biraz daha uyanık olmamız lazımken aynı durumdayız. Biz de öleceğiz ve can vereceğiz, ne şekilde vereceğimizi de bilmiyoruz. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi veya tam tersine öleceğimizi biliyoruz belki ama af edilerek nasıl olsa... Bağışlanarak öleceğim diye düşünüyoruz. Bu da şeytandan geliyor. Arkadaşlar irade, kudret, yaratma Allahü Teala'ya mahsustur. Hayat vermeyi murad etmediği anda, kestiği anda hayat durur. Dünyanın en iyi hastanesinde siz oranın sahibi de olsanız, dünyanın en gelişmiş Efendim, alet edevatlarının olduğu yerde, parmakla gösterilen, sayısının belki 3-5 ile sınırlı olduğu dünyanın en iyi cerrahları ameliyatınıza girse de, aynı zamanda tabii ne diyelim, bir milyon kişi de aynı anda dua etse de, Allahu Teala eğer ölmenizi murad ettiyse kurtaran olmayacağı gibi, bir savaşta veya bir kazada ekseriyetteki diğerleri ölürken, bir iki kişinin yaşamasına vesileler yaratan da Allahu Teala'dır. Hoştur bana senden gelen der Yunus Emre. Ya hil'atu yahut kefen, ya gonca gül yahut diken. Lütfunda hoş, kahrunda hoş. Bunu söylemek ne güzel. Dille tekrar etmek çok zevkli ama insan bunu acaba fiiliyata geçirebiliyor mu? Tatbik edebiliyor muyum? Pratikte ne durumdayım? Bunu söylemek öyle kolay kolay dilden çıksa da her kişinin kârı değil, her kişinin kârı. Arkadaşlar, yaşadığımız bu imtihan dolu hayatta akıntıya kapılmış bir sel gibi yaşıyoruz. O sel gibi kopup gelen olayların içinde sürüklenip gidiyoruz. O kadar hızlı bir hayatımız var ki, o kadar koşuşturmalı bir hayatımız var ki, hep bir telaş içindeyiz, evhamlar birbirini kovalıyor. Bunu yapabilir miyim, bu olur mu, bunu öder miyim, bu bana şöyle bakar mı, bunu yetiştirebilir miyim diye. Hatta yemek yerken dahi o yemeğin lezzetiyle ilgilenmiyor, zamanımızı ona harcamıyor. Bir sonrakini düşünüyoruz. Yemekten sonra ne desem diye. Biraz daha olayı abartıyoruz. Ailemizle diyelim bir yerdeyiz. Yarım saat şöyle yeşillik ne bileyim ağaçların altında. Oturuyoruz gölgelik. Elhamdülillah diyoruz. Çekirdeğimizi diyoruz vesaire. Hemen onun ardından ne yapacağız? Halbuki oranın bir keyfini çıkar. Hamd et, tefekkür et. Hayır bir sonrakini düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çok iş var. Yemeklerimiz bile artık fast food denilen, hızlı yemek olmalı. Tüm makinelerimiz, hayatımızı daha hızlı yaşamamız için zaten yapıldı. Çok kitap okuyan, çok tefekkür eden, insanların yararına dünya ve ahiretleri için, canını dişine takan insanlar olduğumuz için vaktimiz çok az. O yüzden hızlı hızlı olmalı her şey. Bu programı da çok hızlı konuşarak ne yapmalıyım? Hızlandırmalıyım ki sizin de zamanınızı almamalıyım. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Çok önemli işlerimiz var. Tam bir sel gibi. Ömrüm benim gün gün geçiyor, tükeniyor. Bunun farkında bile olmuyorum. Çünkü çok hızlı bir yaşamdayım. Kiray verebilecek miyim? Çocuğum ne yapacak? İş bulacak mı? Bulursa iş yerinde acaba tartışma olur mu veya anneler babalar evladım evlenecek mutlu olacak mı geçinebilecek mi o kadar çok evham ve vesveseyle hayatımıza devam ediyoruz ki her insanın sanki hayallerinin bir yerde biteceğini tüm o hayallerine arzularına kavuşacağını zannediyoruz ileriye yönelik hayallerimiz var beklentilerimiz var projelerimiz var bir 50-60 yaşına geleyim veya şu kızı bir evlendireyim, şu oğlan bir iş bulsun da veya ben şu borcumu bir bitireyim de, şu krediyi bir kapatayım da gibi. Hep geleceğe yönelik iyi niyetli yatırımlarımız var. Ama her ne kadar iyi niyetli olarak yapsak da yarın bunlar bizi kurtarmayacak. Yani şöyle bir durum yok. Ben 35 yıl sonra bugün namaza başlamak için söz veriyorum. 35 sene sonra başlayacaktım. E 30 sene içinde öldüm demek ki ben. Namaza baş, başlama niyetiyle zaten yaşıyordum. Bu bizi kurtarmıyor. Geleceğe ait planlarımız adı üzerinde henüz gelmemiştir. Geçen geçmiştir. Biz bu zamandayız. Kararlarımızla biz bu zamandayız. Ve bugün ne yapıyorsak 10 sene sonra da onu yaparız. diye Değerlendirilecek. Yani itibar sondadır arkadaşlar. Gelecek planlamalarında değildir. Dede ile torunu konuşuyor. Torun bembeyaz sakallı, nur yüzlü dedesine soruyor. Dedeciğim, dedeciğim diyor. Buyur, sor evladım. Bir şey mi istiyorsun? Evet. Bir insanın ömrü ne kadar olur? Tebessüm ediyor dedesi. Yavrum. Ezanla namaz arası kadardır herkesin ömrü. Torun anlayamıyor, nasıl yani diyor. Dedeciğim, bu kadar kısa mı diyor ömür? Evet yavrum diyor. Ömür, namazsız bir ezanla, yani kâhmet okunuyor ya kulağa ve ezansız namaz arası kadardır. Namazsız ezanla, ezansız namaz arası kadardır. Nasıl diyor bu oluyor dedeciğim, namazsız ezan, ezansız namaz, anlamıyorum. Şefkatle ellerinden tutuyor dedesi. Bir tanem diyor, yavrum. Geçenlerde komşumuzun çocuğu doğdu değil mi? O çocuğun kulağına ezan okundu mu? Okundu. İşte o ezanın namazı kılındı mı? Kılınmadı. Çünkü namaz için okunan ikamet değildi. O namazsız bir ezandı. İşte insan öldüğü zaman kılınan cenaze namazında da Ezan olmuyor. O da ezansız namaz oluyor. Yani aslında o namazın ezanı insan doğunca okumuş kulağına. Ne güzel anlatmış dede. Biz eğer şöyle bir soruyla karşı karşıya kalırsak, neden ezan okumuyor bir insan öldüğü zaman? Yani Kamet daha doğrusu. Başta okundu benim kulağıma. Öldüğüm anki o ezanım, davet, ben daha yeni dünyaya geldiğim zaman okundu da ondan. Peşin olarak verildi ücreti. Yani iş bitiminde değil, daha önceden okundu. Ey insan, doğdun ama öleceksin. Ömür çabuk biter, hayatını iyi değerlendir. Ezan diyordu ki aslında, uyarıyordu, ey insan bak, boşa vakit harcama. Hayatın kısa. Ömür ezanla işte böyle namaz arası kadar. Gerçekten de insanın ömrü ne kadar? Bir nehir örneği verildi o kadar hızlı mı? takvim yapraklarından örnek vermeye çalıştık. Birer birer kopartıyoruz, atıyoruz mesela. İnsan ömrü de böyle mi? Evet. Her insanın bir ömrü var. Dünyadaki yaşayacağı günler, saatler, saniyeler, aldığı nefes, kalbinin çarpacağının adedi belli. O yüzden derler ya. Alıp vereceği nefesin bile sayılı. Her ümmet içinde bir ecel var. Kur'an-ı Kerim'in tabiri de aynen bu şekildedir. Belirtilir ki, ecel vakti geldiği zaman ne ileriye alınabilir ne de erkene alınabilir. Yani insan aklını kullanmalı ve örnekleri hayatında iyi değerlendirmeli. Buna zaten tefekkür diyor uzmanlar. Dünya denilen o geçici dediğimiz ama bir türlü ondan vazgeçemediğimiz bu hayat çölde bir serap gibi. Hatta bazen karayollarında giderken sıcak havada gündüz görürsünüz sanki ileride bir su varmış gibi. Halbuki değil o ufuk çizgisi gibi sürekli sizin ilerlediğiniz zaman takip eden o çizgi sanki bir birikinti gibi gelir buna serap derler insanı kandırır. Dünyayı da böyle bir örnekle ifade ediyorlar. Allahu Teala Celle Celaluhu her şeyi yaratan, şu kainatı da yaratan buyuruyor ki: Bu dünya hayatı aldatıcı bir metadır. Yani ne demek bu? Bir pirinç alacaksınız Çuvalın hemen önünde de tüccar var. Bunu satacak size. Öyle bir anlatıyor ki efendim bu pirinç şu kadar kilometrelerden geldi. Bunu ekenler şöyle insanlardı. Bundaki içindeki işte maddeler o kadar değerli ki bilmem ne çok sağlıklı şuydu buydu diyor. Alıyorsunuz eve götürüyorsunuz pirinci. Halbuki mı sizi. Bildiğin ...su basmışlar üzerine... ...bir de parlatıcı koymuşlar... ...Allah Allah... ...iki liralık pirinci... 15 liraya verdiler bana... ...veya bir elma şekeri düşünün... ...elma şekeri... ...çocukluğumuzdan beri... ...şöyle... ...elma şekeri dediğim zaman bile... ...aklınıza kırmızı kırmızı... ...o gıda boyalı... ...ki o zaman belki şekerliydi... ...şimdi glikozlu su, bilmem neresi çıktı maalesef... ...neyse... ...o elma şekeri gibiydi... ...çocukluğunuzda onu... ...yalarsınız, ısırırsınız, bitirirsiniz... Tam böyle va wow, ne güzel bir durum falan derken içindeki elma artık dişinize gelir dişinizin elmaya ilk saplanışı ile beraber genelde çürük olur zaten elmalarda eyvah dersiniz atar geçersiniz o elmayı çoğu zaten çocuk yememiştir dışındaki o elma şekerinin albenisi onun şaşalı hali. Süslenmiş, püslenmiş, efendim, çok çekici görünüyor. Aynen onun gibi, bu dünya hayatı. Dışı böyle ama içi yenmeyecek gibi. İşte bugün, şöyle kendi hayatımıza baktığımız zaman, bir öz eleştiri yaptığımız zaman, hiç uzaklara gitmeye gerek yok, dersimizi alırız. Bir türlü doymuyoruz, doymak bilmiyoruz. Ne zamanki bir kaybımız oluyor, para kaybımız, sevdiklerimizden bazıları vefat ediyor veya moralimiz bozuluyor, tefekkür ediyoruz, ellerimiz Ya Rabbi, Ya Rabbi diye secdelerde kalkıyor ya, o zaman biz anlıyoruz bir şeyleri. Kafamıza dank ediyor. Ama çoğu zaman unutuyoruz hayatı. Her şey olduğu gibi, bu dünya hayatı da aslında bizim için bir emanet. Emanete hıyanet edilmemesi lazım. Birinin verdiği paradan bahsetmiyoruz sadece. Allahu Teala'nın verdiği bir emanette yaşıyoruz. Vücut da öyle. Hepimiz kıyamet gününde bu dünyada yaptığımız her şeyden hesaba çekileceğiz. Ve hiçbirimiz o kıyamet gününde Ömrümüzü nerede tükettiğimizden, ilim sahibiysek öğrendiklerimizle neler yaptık, ne gibi işler yaptık, paralar kazandık, bu paraların nereye harcadık, vücudumuzu nerelerde kullandık, sağlığımızı nerelerde mahvettik, biz bunların hesabını vermeden. Bir yerden bir yere kımıldayamayacağımız aktarılıyor. Hadis-i Bu nasıl bir sualdir? Sanki şöyle söylüyor. O zaman. Diyor ki, Ey insan, ben sana verilen yeni bir günüm bak. 24 saatim ben. Benim kıymetimi bile ha. Ve çok iyi değerlendir beni. Kıyamete kadar bir daha geri gelmeyeceğim. Ve artık asla senin eline geçmeyeceğim. Kendin bilirsin, istersen beni değerlendir, istersen heba et. Kardeşlerim, boşu boşuna harcanan bir ömürden sonra insanın duyacağı fakat hiçbir faydasının görülemeyeceği bir pişmanlığı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim şöyle buyruluyor: Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen. Derler ki keşke dünyaya bir daha geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık. Çarçur ediyoruz hayatımızı, paramızı, sağlığımızı. Ölüm gelip çatınca da aklımız başımıza geliyor. Zaten bunu her an yaşıyor olsak, o kapasitede olsak imtihanın da bir sırrı kalmaz. Bugün gayba iman ediyoruz. Zaten biz birçok şeyi görmüş olsaydık, ne hanımımızla, kocamızla cinsel münasebette bulunacak bir kafamız olurdu, ne de ...yemek yiyecek bir halimiz kalırdı. Öyle ya... ...şu an kabirdeki insanların... ...hal ve hareketlerini... Allahu Teala bize gösterseydi... ...birileri diyor ya... ...yeniden dirilme var mı, ispat edin bakalım... ...kabir azabı var mıymış falan... ...biz görmüyoruz kimseyi diyorlar ya mesela... ...zaten görmüş olsak... ...yemek yiyebilir miyiz? Yeryüzünde bir kişi şu anda... ...komedi programlarını izleyebilir mi? Ben öldükten sonra... ...bunlar başıma gelecek... İşte annemi gömüyorum diyen bir insan annesini toprağa verdikten sonra topraktaki o seslerini, o çığlıklarını veya annesi babası olmasa da o mezarlık ehlinin ne durumda olduğunu, azapları görse idi gülebilir miydik? İnsanların evladı bile olmayabilirdi. Çünkü sağlıkları, düşünceleri artık çıldıracak bir hale gelirdi ve birçok insan ne yemek yiyebilir, ne de dünyadan zevk alabilirdi. Biz sadece çarçur ediyoruz. Vakitlerimizi öldürüyoruz, başımıza geldiği zaman anlıyoruz. Ama bir türlü doymak bilmiyoruz. Derdimiz bu. Doymuyoruz. Bir türlü doymuyoruz. Bugün bisikletim olsa da, şu dolmuştan bir kurtulsam ya, sıkış tepiş diyorum... Allah-u Teala bisikleti veriyor, nimet olarak, bahşetti. Bir de iki ay onu kullanıyorum. Bu sefer yolda giderken benim gibi yürüyenleri veya dolmuşa, metrobüse binenleri değil, yolda giderken motosikletle gidenleri görüyorum. Ha, Ah diyorum bir motosikletim olsa da hiçbir şey istemiyorum. Halbuki bisiklet için de öyle diyordum. Allahü Teala bahşediyor. Emanet olarak bir nimet veriyor, bir vesile oluyor falan. Motosiklet alıyorum. Yine ne yürüyenleri görüyor gözüm. Eski ben de olduğu gibi ne bisiklete gidenleri görüyorum. Ah diyorum ya. Havada soğuk, yağmur yağdı yağacak. Şöyle kafamı sokacak bir arabam olsaydı da bana yeterdi. Başka bir şey istemezdim. Ve böyle devam ediyor. Araba ne oluyor? Daha iyi araba. Evde böyle. Takılarda böyle. perdelerin takımında, koltukların, kılıflarında, cep telefonlarında dünya ile alakalı ne varsa doyum yok arkadaşlar. Ömür bir gün. Ömür bir gün. O da bugün. Dünde değil, yarında değil. Kısa ve geçici olan bir hayat. Sermaye. Kullanmamız gereken bir para, işimiz için. Evet, ahiret alemi için yapacağımız yatırımlar en önemlisi. Para mı, dolara mı, borsaya mı, arsaya mı? Bilmem hangi finans kurumuna mı yatırsam, bunun için o saatlerimizi veriyoruz. Hangisi daha karlı olabilir acaba? Ama ahiret düşünülmüyor. Hani ne güzel söylerlerdi değil mi? Bugünün işini yarına bırakma evladım diye. Hele hele hiç boşa vakit harcayıp vaktin katili olma. Biz şu anda bağırsaklarını lime lime edip perişan hale getirdik zamanı. Azrail aleyhisselam bir gün Süleyman aleyhisselam'ın yanında kendileri de konuşuyor dost gibi. Süleyman aleyhisselam: "Efendim, amca oğluyla beraber Ziyaretine geliyor Azrail Aleyhisselam'ın. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, Ya Azrail diyor, yanımdaki amcamın oğluna dikkatli şekilde baktı, Azrail Aleyhisselam'dan bahsediyor. Azrail Aleyhisselam diyor yanıma geldi, yanımdaki amcamın oğluna baktı, çok dikkatli bir şekilde ve sonra gitti. Amcamın oldu diyor bana sordu. O zatın kim olduğunu biliyor musun? Ben de diyor o kişinin Azrail aleyhisselam olduğunu söyledim. Bunun üzerine amcamın oğlu, o bana çok dikkatli baktı. Canımı alacak diye çok korktum dedi. Süleyman aleyhisselamın bildiğiniz gibi Allahü Teala'nın bahşettiği özellikleri vardı, mucizeleri. Rüzgara emredebiliyordu. Akrabası da sordu, rüzgara emret dedi, ne olur, beni Hindistan'a savursun. Çok korktum. Süleyman Aleyhisselam rüzgara emretti. Rüzgar o genci aldı, Hindistan'a kadar götürdü. Azrail Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'a bir süre sonra tekrar geldi. Azrail Aleyhisselam'a dedi ki, amcamın oğlu yanımdayken ona niçin öyle dikkatlice baktın? Senden o kadar çok korktu ki, Benden daha sonra rüzgarın kendisini Hindistan'a götürmesini istedi. Ben de rüzgara emrettim, onu Hindistan'a götürdü dedi. Azrail aleyhisselam dedi ki, allah Teala onun ruhunu Hindistan'da almam emretmişti. Onu burada senin yanında görünce çok şaşırmıştım. Onun için kendisine dikkatlice baktım. <gülüyor> Fakat daha sonra Hindistan'a gittim ve onu orada buldum ve ruhunu teslim aldım. Kurtuluşumuz yok. Ama bunu her gün düşünüp de eyvah yandık, bittik de demeyelim. Aklımızı başımıza alalım. Eğer bizi ölüm frenliyorsa, hata yapmamızı, haramlara dalmamızı, ölüm duygusu, ölüm düşüncesi, ölümle ilgili sözler, kabile ilgili sözler bizi frenliyorsa ki bu bir fren mekanizmasıdır, en kuvvetli. En önemli ders odur. Gündemimizi 24 saat ölümle meşgul etmekten ziyade hayatımızın belli vakitlerinde ölümü hatırlamak lazım, tefekkür etmek lazım. Çok fazlasını yaparsak sağlığımız bozulacak, raddeye gelir. Hiç yapmazsak da işte bugün bir türlü gözümüz doymaz. Allahü Teala insanı her şeyle alakalı yaratmış. O yüzden biz ne bugünden kopabiliriz ne yarından ne ahiretimizden. İstesek de istemesek de programımızın isminden de anlayacağınız gibi hepimiz bir yolcuyuz. Yolcu gideceği yeri düşünmeli. Tıpkı bir öğrencinin bugünü için çalışması, gelecek sınavına hazırlanması, aynı zamanda o senenin sonunda diploması karnesinin ne olacağını düşünmesi gerektiği gibi. Gideceğimiz yere adım adım vardığımız gibi ömrümüzü de an ve an yaşıyoruz. Durum böyle, ömrümüzü çok uzun zannetmekle hala oyalanıyoruz. Hiç bitmeyecek zannettiğimiz bu dünya aslında bitiyor. Bunu anlamak için beyazlaşan saçlarınıza, eskisi gibi kuvvet bulamadığınız yürüyüşlere ve Vücudunuzun sık sık arızalanmasına bakın. Senin sonunda karne notunun ne olacağını veya diplomasının ne olacağını hiç kafasına takmayan, düşünmeyen bir talebe gibi mahşer hesabını unuttuk mu? O ebedi hayatı kazanmak ya da kaybetmek gibi en önemli meselemiz en sonlara kalıyor. Bizim için şu şarkıcı, bu futbolcu, bu parti, bu siyasi lider, bu cemaatin lideri daha önde oluyor ahiret inancından. Böyle olduğu için çok fazla yer kalmıyor aşktan, meşkten, fuhşiyattan, geyik muhabbetinden, kahkahalardan, o eşyadan, bundan, şundan, telefonlardan, yeni çıkan şu moda bilmem aksesuarlardan. Pek vakit kalmıyor bize. Ya da en sonlarda kalıyor. Ne zamanki o talebe, umurunda bile olmadı ders çalışmak, diğerleri çalıştı çalıştı çalıştı, o aylak aylak gezdi, o sene sonunda nasıl hüsranla karşılaşacak, pişman olacaksa biz de yaşadığımız günün son gün olabileceğini hesaba katmayıp nasıl olsa yarın yaparım, öbür gün yaparım ya, üç gün sonra bir tevbe ederim, beş gün sonra kapanırım veya hacca giderim, sıfırlarım kendime diye uyarma yerine kendimizi kandırırsak mahvoluruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Ömrümüz Sürekli bir koşuşturma ve o bitmeyen ihtiyaçlarımızı karşılamakla geçiyor. Kendiniz için olmasa bile, kızınız, oğlunuz, akrabanız için. illaki ki yapılması gereken işler var. Hiç böyle düşündünüz mü? Bitmiyor. Yapılacak işler bir türlü bitmiyor. Peki, insan öldüğü zaman hiçbir iş yapamıyor, o zaman bittiği iş. Ama ölmeden evvel... Acaba neyle ilgileniyordu o kadın, o erkek, o teyze, o dede, o genç? Ölmeden evvel herkesin dünyada bir plan ve programı vardı. Kimisi evet evlenmek istiyordu. Kimisi umreye gidecekti. Kimisi yeni bir araba alacaktı. Kimisi emekli olmuştu daha yeni. Umreye falan giderdi ondan sonra. Bir tövbe isteği falan Kimisi efendim bir... Hanım kardeşimiz 3 e, sene sonra örtünecekti. Bak hepimizin mutlaka yapmamız gereken bir şeyler var. Ve unutmayalım mezarlıklar dünyada yapacağı işleri yarım kalmış ve hep yapması gereken bir şeyleri olduğunu düşünenlerle doludur. Her mezarlık sahibinin iyi bir insansa daha fazla hayırda bulunmak, daha fazla itaat, namaz, tevbe, istiğfar, salavat okumak, Kötü insansa daha fazla zina, daha fazla içki, kötülük, bomba, imalathanelerinde çalışmak, insanları öldürmek, tecavüz etmek gibi. Herkesin yapacağı bir iş var. İşte bizim hatamız o. Ömrün bir gün biteceğini unuttuğumuz için seneden seneye şunu vergiyi vermem lazım. Aydanaya elektrik, su, doğalgaz, internet geldi veya günlük ihtiyaçlarımız var planlarımız var i̇şte çocuğu alacağım onu götüreceğim bunu getireceğim zeytin alınması lazım evde tüp bitmiş bilmem ne falan bunlarla koşturduğumuz için önemsiz görülüyor bize sıralamayı yitiriyoruz İşte o yüzden önemliyi önemsizden ayırıp o önemli olanlara çalışmak için elimizdeki tek sermayemiz şu hayatımızdır kum saati gibi düşen kumları görüyoruz ama üst tarafta daha ne kadar kum kaldı onu göremiyoruz. Ne de bunu saniyesini biliyoruz. Tek farkı bu. Kum saati gibi pıt pıt pıt pıt atıyor görüyoruz aşağı doğru ama yukarıda ne kadar var kum saatinde ne kadar kaldı onu görmüyoruz. Biteceğinde şüphe olmayan bir ömür bu. Biteceği o kadar şüphesiz ki ve sonunda yine hayallerimizin peşine düşüyoruz. Unutuyoruz. Gelecekle ilgili o kadar büyük planlarımız var ki Arkadaşlar, çocuk doğar, anne doğar. İki insan hayata beraber doğar aslında. Anne doğar, çocuk da doğar. Sonra bir kapı açılır, yollara düşer anne de çocukta. Biri bir yana, diğeri öbür yana. Yol uzundur, ömür kısa. Uzun yolda günler kısalır birbir. Bir. Çocuk büyümüştür artık. Koşuşturmaktan yorulmuştur. Oyuncaklar eskisi kadar cazip değildir, oyalamaz onu. Anne de bunun farkındadır. Konuşmayan o çocuk sanki destan yazar evde şimdi. Ya sus biraz desen olmaz. Konuşması beklenmişti ya bunca sene, susturamazsınız da. Sonunda olan olur. Su yolunu bulur. Çocuk okulun yolunu tutar. İşte bu ilk rüzgarın esişi. Aynı zamanda ayrılığın içeriye ilk doğuşu. Ne kadar büyüktür annelerin o yürekleri. Nasıl kaldırır bunca ağırlığı bilinmez. Sonra yine baş başa ders çalışmalar başlar. Ona yardımcı olmalar. Saçlarını öler, saçlarını tarar. Yemeği hemen hazırlanır. Çocuğun kendisi fark etmese de. Annenin yüreği hazırdır sevmeye de, örmeye de, yedirmeye de. Bu kadar küçük evlerde, bu kadar büyük yüreklerin yaşadığını kim bilecektir gayrı? Çünkü Allahu Teala'nın rahmeti her yeri kuşatmıştır. Sonra o çocuk top sesleriyle şaşırır, ürker bir Ramazan ayında. Anne der bu nedir? E, Ramazan başlıyor oğlum. Ramazan. Peki ne yapacağız şimdi der oğlu? Oğlum oruca niyetleneceğiz. Nedir oruç? E, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz Allah için. Ha? biraz daha anlatsana der. İşim var şimdilik çok konuşamam. İstersen sahura kaldırırım seni. Ne demek sahur der çocuk. Oğlum işim var dedim ya. Şimdi mutfakta yemeği hazırlamam lazım. Peki der anne beni sahura kaldır. O gece bin bir güçlükle uyanır çocuk. Adını kulağına fısıldayınca annesi Birden ürperir. Uykusu ağır çocuğun. İlk başta kalkmak istemez. Sahura kaldır dedin ya, hadi hadi hadi nazlanma der annesi. Kalkmak da ister aslında. Neyse bu fırsatı kaçırmaz annesi. Çocuğunun dilini çocuktan en iyi bilen kim? Anne. Onu kucaklar, bir eliyle yüzünü yıkar, sofranın başına otururlar. Şaşkın şaşkın, pörtlemiş gözleriyle bakar çocuk. Bütün aile sofrada. Sarı ışığın altında mutfakta bir şenlik. Gece vakti bu ne böyle acaba? İşte bir çocuğun o sahur bereketini gördüğü, yakaladığı an o andır. Artık sonraki gecelere alışır, kendisi kalkmaya başlar. Sonra o çocuk oruca başlar, sonra okula başlar, sonra hayata başlar, sonra o da kendi çocuğuyla aynı şeyleri yaşar. Ve bu devam edip gider bir anne doğar, bir çocuk doğar. Anne, yeri geldiği zaman, artık dünyadan ayrılır, nene olur. Zamanının, o annesinin karnında olan, küçücük çocuk anne olur. Baba, oğula dönüşür, oğul babaya dönüşür. Hayat böyle devam eder. Hasılı, bu dünya sahnesinde, her birimiz bir Oyuncuyuz ama öyle film oyunlarına benzemiyor sonu hüsranla veya güzellikle bitebiliyor bir oyuncuyuz hepimiz sahnemiz geldiği zaman sahneye çıkıyor in bakalım aşağı dendiği zaman iniyoruz ve bu sahnede kimse ebedi kalamıyor bugün sahneye çıkan benim sensin. Ama sahneden inenler şu an toprağın altında. Biz de bu ışıkların, bu alkışların, bu güzel debdebenin şaşanın içerisinde kaç sene yaşayacaksa o kadar. Sadece o kadar. O annenin, kızının, oğlunun veya babanın kızının ve oğlunun yer değiştirdiği gibi ömrümüzü veriyor, dünyanın fani oyuncaklarını alıyoruz. Değerliyi değersizle de değiştiriyoruz. Ama kazançlı çıkabilmenin sadece iki yolu var. İman edip, güzel işler yapmak ve hem kendine, hem etrafındakilere sabrı öğütlemek. Planlı, programlı ve her nefesin, her harcamasının her yediğinin, her baktığının hesabını vereceğini bilen bir insan olmak. Yüzde ısrar etme. Doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme. Elde neler var. Bir ben varım deme. Yoksa da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur demiş. Büyüklerimiz. Bizler de, Allahü Teala'nın affına uğrayanlardan olalım duasıyla tüm hayat yolcuları için. Ruhlar giderlerken sonsuz bir yola dünyada verirler birkaç gün mola. Sanma ki bu geliş tesadüf ola. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Güneş doğmak için sabahı bekler. Kozalarda çile çeker böcekler. Bil ki her yürüyen önce emekler. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Tohum düşer, toprağında barınır. Bahar gelir, yaprakla sarınır. İnsanoğlu kışa doğru arınır. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Ateşe düşmeyen çıra yanar mı? O ateşte yanan gayrı söner mi? Hakka giden yarı yoldan döner mi? Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nefsin bugün doysa yarın yine aç. Sanma ki bedenin nefsine muhtaç. Gel şu hatadan, günahtan artık kaç. Sabır sınavıdır, ömür dediğin. Nefsin işkencesi düşmandan beter. Onun zulmü ancak savaşla biter. Silah istiyorsan, iraden yeter. Sabır sınavıdır, ömür dediğin. Hor görme dünyada çile çekeni. Sabırla beslenir gönül kökeni. Bülbüle diyor ki gülün dikeni sabır sınavıdır ömür dediğin. İhtiras seline baraj kâr etmez. Beşer arzuları saymakla bitmez. Dünyayı verseler inan ki yetmez. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Zaman sermayesi, sanma ki çok bol. Beşikten bastona, kaç adımlık yok. Bu kanun değişmez, sen kim olursan ol. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Rüyalar ne büyük ibrettir oysa. İnsan aç uyanır rüyada doysa. Ölüm uyanmaktır, yaşamak buysa. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Nimet sırrı gizli hayır ve şerde. Devayı da verir verdiği derde. Akıl isyan ile aranda bir perde. Sabır sınavıdır ömür dediğin. Gör ki şu dünyanın sırça köşküne, tapmış nice insan ve dönmüş şaşkına. Nedir bu sarhoşluk Allah aşkına? Sabır sınavıdır şu ömür dediğin. Gerçekten bir sabır sınavı değil mi? Şöyle bir liste yapsak, yapmak istediklerimizi yazsak, sıralasak, ulaşmak istediğimiz şeyleri, alt alta, almam gerekenler, yenilemem gerekenler, gitmem gerekenler, daha üst modeller, daha yenileri, daha konforluları, şu anda bunda olup da bizde olmayanları, bir sıralasak, o elimizdeki listeyi bir de uzun bir yola çıkmak üzereyken hazırlasak. Acaba o listedekilerin kaç tanesi kalacak? 15 gün köye gideceksiniz. Ya ben hangisini alacağım bunların? O hepsi evde kalacak. Ben köye bunları götürmeyeceğim ki. Bunlar şehirde kalacak, benim evimde kalacak. Hele bir de gideceğiniz yerden dönüşünüz olmayacaksa, Hazırladığınız o bitmeyen listemizi, o zaman muhakkak gideceğimiz yerle ilgili ihtiyaçlarınız almaz mısınız? Köyünüz çok serin. Gece, battaniyesiz yatamıyorsunuz. Ama bütün battaniyeleriniz evinizde. Gittiğiniz o köyde hiçbir battaniye yok. Battaniye almaz mısınız? Evet. Önemliyi önemsizden ayırmak, o önemli olanlara çalışmak, bizim dersimiz. Bizim gideceğimiz konak ahiret ve onun şartlarına uygun bir şeyler götürmek zorundayız. Buradaki halıların, kilimlerin, altınların, cep telefonlarının, biriktirdiğimiz servetin, bilmem kaç oda bir salondan ibaret koca koca sitelerdeki evlerimizin boğazımıza kadar eğer dişsekte bize bir faydasının olmayacağı onca nimetin bir faydasının bakın olmayacağı diyorum. Ama sürekli bunları toparlıyoruz. Geçmediği bir yerdeyiz. Ahiret parası buradaki paraya benzemiyor. Biz basit hesaplar yapıyoruz. Biteceğinde şüphe olmayan bir ölüme doğru, bu dünyanın sonuna doğru sadece yaşıyoruz. Programımızın başında sizlerle paylaştığımız gibi onunla bitirelim. İki istikameti olan neredeyiz dedik bir istasyondayız. Doğduk ve öldük. Yani arada yaşadık diyeceğimiz şeyler çok sınırlı böyle. Gözle görülür değerli bir şey yok. Şimdi şu mezarlık ehline sorsanız, onlar da dile gelse aynı şeyi söylerler. Ne yaptınız dünyada çok mu uzundu? Hatta ölenlerle konuşmaya gerek yok. Bu kadar fantastik bir şeye. Yaşı bizden fazla olanlara sorsak, bunu belki daha iyi anlarız. Yaşı 70-80 yaşında olanlar, değil mi? Akrabamız olmasa da mutlaka duymuşsuzdur bir yerden. Onların tecrübelerini. Zaman su gibi akıyor evladım derler. Ya. Dünya üç gün. Dün, bugün, yarın. Dün bitti, geri gelemiyor. Yırtınsak da, patlasak da, rüşvet de versek. Ha -ha. Yarının da gelme ihtimalini sadece düşünüyoruz ama gelir mi onu bilmiyoruz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi, üç saniye sonrasını bilemediğiniz bir hayatta fırıldak olmaya gerek var mı? Ya kâra geçeceğiz, ya ne zarar ne kar olacak ama en azından zarar etmeden yani imanla öleceğiz...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 Hayat yolcuları hayatlarının nereden başladığını bilseler de, nerede biteceğini bilmedikleri için her an tetikte olanlardır. Selam olsun onlara. Allahü Teala hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Bu yolculukta yolculuk kurallarına uyanlardan ve menzile vardığımız ölüm ile karşılaşıp da açılan o kapının bizim için dünyadan daha hayırlı olmasını nasip eylesin Amin hepiniz en emin olana emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat Halil İbrahim sofrası Halil İbrahim sofrsı Halil İbrahim sofras